Vahabilik ne? Kısaca Vahabiliği tarif edecek olursak Vahabilik diye bir mezhep yok. Vahabilik diye bir mezhep yok. Vahabilik diye bir hareket yok. Bunlar Suudi Arabistan'da Osmanlı'nın son yıkıldığı zamanlarda e, bugünkü Su Devleti kurulduğu zamanlarda o dönemde ilimle uğraşan bir grup ilim ehli Hanbeli mezhebine mensup. Kendileri de bizzat Hanbeli olduklarını söylüyorlar. Kitaplarında da yazıyor. Hanbeli mezhebi usulü ve fıkıhı üzere giden insanlar. Bunlar Hanbeli mezhebine mensup insanlar. Fakat tarikat ehlinin, sofilerin ve şiaların bir takım hurafelerine, batıl şeylerine, işte kabirleri tavaf etmelerine, kabirlerde yatan ölülere sığınıp onları Allah yerine koyup onlara yalvarmalarına kabilere, secde çarçaput bilmem ne bağlamalarına bu şekil tarikat ehlinin ve şiaların yapmış olduğu bir takım hurafelere karşı çıkan insanlar oluyor. Ve bu insanlar Hanbeli mezhebine mensup insanlar ve akidede de Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in akidesi üzere olan insanlar. Ve bunlar tarikat ehlinin, şiaların bir takım hurafelerine karşı çıkıyorlar. Bunları ret ediyorlar. Bunlar yanlıştır diyorlar. Yok böyle bir şey İslam'da. Yok kabirin etrafına tavaf etmek, kabirde yatan ölüyü, ona sığınmak, ondan bedet ummak. Fakat tarikat ehli ve şia tabii ne yapıyorlar? Onlar da bu dindir. Diyorlar bunlar vahhabi. Onların içinde birisi Muhammed bin Abdül Vahab olduğu adı, adı Muhammed bin Abdül Vahab olduğu onun nispet onun ismine nispeten onları nispet ediyorlar. Yoksa Vahabilikle itham olunan insanların Şialar ve Şiialar ve sufiler hakkında söyledikleri şey yeni değil. Peygamberimizden günümüze kadar ne kadar Ehl-i Sünnet alimi gel, hepsi aynı şeyi söylemiş. Hepsi aynı şeyi söylemiş. Yani sadece Muhammed bin Abdülvahhab veya Vahabilikle itham olunan o insanlar değil. Peygamberimizden günümüze kadar gelen bütün bütün ilim ehli, bütün alimler aynı şeyi söylemişler tarikat tehlinin, sofilerin ve şiaların inançlarındaki ve amellerindeki uyduruk hurafeleri ret etmişlerdir. Tarih boyunca, asırlar boyunca. Vahabiliğin kuru, kurucusu, işte deminden beri onu anlatıyorum. Yani Vahabilik diye bir şey yok, Vahabilik diye bir şey yok. Bunlar Hanbeli mezhebine. Ve bugünkü Suudi Arabistan'da Hanbeli mezhebi resmi mezheptir. Hanbeli mezhebinin fıkıh kitapları okunur, ezberlenir, şerh edilir. Devlet hanbeli fıkhına göre, hanbeli mezhebine göre yönetilir. Suudi Arabistan'da. Katar'da böyle, Kuvvet'te böyle. Birleşik Arap Emirlikleri'de böyle. Hatta Bahreyn'de böyle. Uman farklı, Uman haricidir. Yani bu körfez ülkeleri de resmi mezhep hep. Yani Diyanet İşleri'nde, Evkaf'ta Diyanet İşleri'nde hepsinde resmi mezhep Hanbeli mezhebidir. Ve Hanbeli mezhebine göre devlet yönetilir. Suudi Arabistan tabi diğerlerinde biraz durum farklı. Ama diğerlerinde de büyük ölçüde yine Hanbeli mezhebi mezhebi fıkhı hakimdir. Yani bu Vahabilikle itham olunan insanlar aslında Hanbeli'dirler. Ve akide de, tevhid de inançta akide de inançta Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in inancı üzerlerler. Bilakis, bilakis Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in inancına ters düşenler bilakis sufilerin ve Şiiaların ta kendileridir. Ama ters düşmeleri yetmiyormuş gibi bir de Hanbeli mezhebine mensup olan ve kendilerindeki hurafeleri reddeden eden bu insanları Vahabilik adı altında suçlamış, kötülemişlerdir. Yani Vahavi dedikleri insanlar Hanbeli mezhebine mensup ve inançta da Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmed'in inancı üzere olanlardır. Yalnız Hanbeli mezhebinde bir özellik var. Hanbeli mezhebinde mesela taassup yoktur. Türkiye'deki veya diğer ülkelerdeki Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de, Suriye'de Hanefi ve Şafi mezheb, mezheplerindeki olduğu gibi bir taassup yoktur. Yani Hanbeli mezhebinin bu ortaya çıktığı İmam Ahmet'ten beri o zamandan beri gelen bir Hanbeli bir özelliğidir. Bir sahih bir hadis geldiğinde sahih hadise dönerler. Aslında bu bütün mezheplerin özelliğidir. Ama sonradan gelen Hanefiler ve Şafiler mezhebin kabulünde ısrar edip hadis sahih de olsa peygamberin sünnetine, peygamberin hadisine dönmeme taassubunu göstermişlerdir bunu ekol haline getirmişlerdir. Bunu yapan sonraki şafiler ve hanefiler veya sonraki malikilerdir. Yoksa asıl da dört mezhep imamların hiçbirisi de ben bir mezhep kuruyorum ve sizden biri bu mezhepten birine tabi olmak zorunda. Peygamberin hadisi bile gelse gidemez. Peygamberin hadisine sahih olan sünnete dönemez. İlle yanlış da olsa peygamberin sözüne terse düşse mezhebin imamına uymak zorunda bu mezhebin dışına çıkamaz diye hiçbir mezhep imamı böyle bir şekilde bu şekilde böyle bir mezhep kurmamıştır. Ve insanları böyle bir mezhebe davet etmemişler. Bilakis Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malk Muhammed Ahmet her birisi hep şunu söylerlerdi. Biz de bir insanız, bize hata edebiliriz. Eğer bir, bizim bir fetvamız, bir iştihadımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisine, sahih bir sünnetine ters düşerse asla kesinlikle bizim sözümüzü, iştihadımızı, fetvamızı terk edin ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadisine uyun diye dört mezhep imamları ve diğer serf-i salih imamları hepsi de aynı şeyi söylemişler ve aynı menheci işte bu ehli sünnetin üzerinde icma etmiş olduğu bir menheçtir. Ama bu mezhep taasubu yani peygamber aleyhisselamdan gelen hadis sahih de olsa bu konudaki sünnet sahih de olsa kesinlikle peygamberin sözünden, sahih sünnetinden, sahih hadisinden kör bir taassuf şeklinde yüz çevirip de mezhebin kavli üzerine ısrar etme taassubu sonraki asırlarda ortaya çıkmış bir bid'attır. Böyle bir şey asla sahabelerde de yoktu. Tabiinde de yoktu. Selefi Salih'in imamlarına, dört mezhep imamlarına, hadis ve fıkıh imamlarında da yoktu. Bu sonradan ortaya çıkmış bir bid'attır. Mezheb taassubu. Ve Selefi Salihin imamları bu taassubu kesinlikle ret etmişlerdir. İmam Şafii diyor ki eğer diyor yani ben bir konuda iştihat etmişim fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih bir hadisine ters düşmüşüm. Bana o sahih hadis getirilmiş. Eğer ben o sahih hadise dönmüyorsam benim aklımın gitmiş olduğuna sizi şahit tutuyorum diyor. Delirmiş olduğuma Hükmedin, sizi buna şahit tutuyorum diyor İmam Şafii. Yine İmam Şafi diyor, İmam İmam Şafi diyor, benden bir iştihat işittiğinizde eğer o peygamberin sahih bir hadisine ters düşüyorsa, benim sözümü alın duvara çarpın. Aynısını Ebu Hanife de söylüyor. Aynısını dört mezhep imam, buna benzer sözleri hep dört mezhep imamlarından söyleyenler var. Ve buna benzer sözleri selefi salihinden hepsi söylemişlerdir. ve. Bu bu selefi salihinin üzerinde icma ettiği bir husustur. Ve bu aynı zamanda Muhammedun Resulullah kelime-i ikinci kısmının manasıdır. Bu Muhammedun Resulullah bu demektir. Yani Resulün önüne hiç kimseyi geçirmemektir. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin önüne üstüne hiç kimseyi geçirmemektir. Bu Muhammedun Resulullah demektir. Buna kimi ilmehli ittiba tevhidi diye bunu isimlendirmişlerdir. İttiba tevhidi uyma tevhidi Allah Azze ve Celle Resul'e uymayı emrediyor. O peygamber size ne verdiyse alın, ne yasakladıysa ne heyettiyse onu terk edin. Ve mezhep imamları ve selefi salhi imamları da bunu bizzat bu şekilde ortaya koymuşlardır bu menheci şimdi Ebu Hanife hadisleri bilmiyor muydu? Neden? Yani mezhepler arasında iştilafların ve imamlar arasında birçok sebepleri var. Bu da şimdi ayrı özel bir ders konusu bunun birçok sebepleri var ya hadis ona sahih olarak ulaşmadı. Başka bir imama sahih bir kanaldan ulaştı. Ebu Hanife'ye sahih bir kanaldan ulaşmadı. Ebu Hanife kufe'de hadis uydurmacılığının merkezinde yaşıyordu. Ebu Hanife hadis ilimlerine çok terkiz olmuş, odaklanmış birisi değildi. Daha çok fıkıhla uğraşıyordu. Vesaire vesaire birçok sebepleri var. Yani sadece Ebu Hanife değil, diğer mezhep imamlarından da mesela sayı bir hadise ters düşen var. Ama Ebu Hanife'de daha çok. Ebu Hanife'de rahmetullahi aleyh ve onun Kufi ashabında sayı hadislere düşme oranı diğer mezheplere göre daha çok Hanbelilerde en az. Ondan sonra Şafiler, ondan sonra Malikiler, ondan sonra Hanefilerde en çok. Yani biraz usulden kaynaklanan bir şey. Biraz yani ilim ehlinin arasında ihtilafların veya mezhepler arası ihtilafların birçok sebepleri var. Bu geniş uzun bir konu. Ama onlar kendileri mazurdular. Fakat hak kendisine beyan olunduktan sonra her kim peygambere ters düşer ve müminlerinden müminlerin yolundan ayrılırsa onlar mazur olmazlar. Yani körü körüne taassuba yani bir Ebu Hanife bir İmam Malik işte hadında mazurdur. Hatta ona ecir bile vardır hata etse işte hadında. Ama körü körüne mezhep taassubu gösterip ilmehli tarafından kendisine hak beyan olduğu halde müminlerin yoluna uymayan ayette buyurduğu gibi o da mazur olmaz işte. O da Allah katında mesul olur. O kör taassubundan dolayı. Çünkü asıl olan Resulullah Aleyhisselam'a uymaktır. Allah'ın emri Resul'e uymaktır. Sahih olan sünnete uymaktır. Ve bu ehl Sünnet'in üzerine icma ettiği husustur. Ha eğer kişi cahildir veya sorabilecek bir alime ulaşamıyordur, bir muhaddise ulaşamıyordur, hadisleri araştıramıyordur, bilemiyordur, mecburiyetten dolayı bir mezhebin fıkhını öğreniyordur, öğrenmek zorunda veya amel ediyordur, ayrı mesele. Buna alimler caiz diyorlar. Zaruretten dolayı bir mezhebe taklit eder veya bir mezhebin usulüne uyar, zaruretten dolayı ilim ehline ulaşamıyor, soramıyor, araştıramıyor imkanı yoktur veya cahildir, güç yetiremiyor, avamdan bir kimsedir. O zaman bu da ona mazeret olur. O mazur olur. Ama güç yetirene, körü körüne tahsup etmesi edene mazur olmaz. Buraya aslında Hanbeli, Vahabilerden geldik. Vahabilik yani bir şey yoktur. Bunlar Hanbeli mezhebine mensup ama Hanbeli mezhebinin bir özelliği Sünnete sünnet sahih olan hadis geldiği zaman taassup göstermezler ve sahih sünnete dönerler. Birçok meselelerde dönmüşlerdir ve Suriye Arabistan'da da bu vardır, olmuştur, oluyor. Yani birçok meselede mesela sahih hadise dönerler ve mezhebin kavlini sahih hadis için terk ederler ve Resulullah Aleyhisselam'ın sahih hadisine dönerler. Ve mezhep taassubu göstermezler. Bu da ehli sünnetin yoldur. Ama maalesef yani Türkiye'de, Pakistan, Hindistan, Suriye, buralardaki mesela Hanefilerde ve Şafilerde yani körü körüne aşırı şiddetli bir taassub söz konusu. Yani ne olursa olsun, ne olursa olsun Allah Resulüne dönmezler, dönmüyorlar çok aşırı inat bir taassupla yani devam ediyorlar ondan sonra da bir sürü bahaneler getiriyorlar Allah ıslah etsin Allah yardım etsin. yani bütün buraya nereden geldik ha Şeyh Elbani Vahabi miydi oradan gelmiştik. Yani tabi ki Sofiler ve Şialar kendilerini kendilerinde olan hurafeleri tenkit eden herkesi vahabilikle suçlarlar. Bunun doğal tabi bir neticesi olarak Elbani'yi de tabi vahabilikle suçlayacaklardır. Kendilerine yani Şialar ve Sofiler kendilerine muhalefet eden ve kendi bid'atlarını, kendi hurafelerini Ortaya koyan herkesi sapıklıkla vahabilikle suçlayacaklardır. Hatta tekfir edeceklerdir. ediyorlardı da. Yani kusura bakmayın, yazılarınızı çok sorularınızı dikkatli bir şekilde okuyup sorularınızı cevaplayarak gidemiyorum. ben yani burada Şehelbenden bahsediyorduk. Oradan böyle bir sapma oldu. Yani Şehlvani'nin kısacası Allah rahmet etsin. Yani tevhid davasına, İslam davasına, Ehli Sünnet'in akidesini ve menhecini ortaya koyma ve insanları buna davet etme davasında ve hadis ve fıkıh ilimleri davasına büyük hizmetleri olmuştur. Ve bugün yüzlerce, binlerce ilim talebesi hadis araştırmalarıyla, hadis ilimleriyle uğraşmaktadır yani hepsi de Şehelbani'nin evladı ihalidir, sebep olmuştur Şehelbani bu yolu açması için Şehelbani'den önce yok hatta uzun bir dönem belki yok İşte bir önce bir Muhammed Şakir bir başlangıç yapmış. Çok fazla ilerleyememiş. Şeyh Elbani oradan devam etmiştir. Şu anda hatırıma gelen bunlar. Kabaca birilerin hadislere ters olan yerlerine misaller verir misiniz? Bu da çok geniş bir konu. Çok var, birçok var. Tabi Ebu Hanife dedi işte hadetti. Kendince mazurdur, sebepleri var. Ama sahih olan, doğru olan yani ilim ehlinin tercih ettiği sahih olan, racih olan görüşe, sahih sünnete dönmektir. Doğrusu budur. Tahsul göstermemektir. Ya mesela namazda ek kaldırma meselesi. Ki yani dikkat ederseniz Hanefilerin sünnete muhalefet ettiği meselelerin belki yüzde 80'i yüzde 90'ında bir tarafta hep cumhur vardır. Yani Hanefilerin sünnete, sahih sünnete gerçekten cidden açık ve net bir şekilde Hanefi mezhebenin muhalefet ettiği yerde karşı tarafta hep cumhur vardır. Bakarsınız Hanbeli, Şafi, Maliki ve diğer Selef imamları hepsi bir şey demiştir. Hanife'ler bir tarafta tam tersini demiştir. Belki yüzde seksen de böyledir, yüzde doksanı da böyledir. Namazda el kaldırma meselesi mesela. Ya bir sürü, bir sürü, birçok, birçok. Kısaca bir misal vereyim. İbni Ebi Şeybe var büyük muhaddislerden. El Musa'nın lafında bir bap açmıştır. Ebu Hanife'nin sünnete, sahih sünnete ters düştüğü meseleler diyor. Burada 120 mesele zikretmiştir. İbne bir şeybe lafında, İbni bir şeybe selef imamlarından, muhaddislerinden, alimlerinden büyük bir imam, İbne bir şeybe lafında bir bap açmış, bölüm açmış ve bu hanifenin ters düşmüş olduğu meseleler, sünnet, sahih sünnete ters düşmüş olduğu 120 mesele zikretmiştir. Tabi bu mesele olarak 120 mesele. Hadis olarak bunu ele aldığınızda Şehh Mukbil bu hadisleri teker teker çıkartmış. Ben saymıştım. 500'e yakın hadis var. 450'den fazla 500 civarında hadis var. Yani 120 meselede 500 civarında hadis var ve bunlar Hanefi mezhebinin değil, hadikat izi çekerim. Sadece Ebu Hanife'nin bizzat Ebu Hanife'ye ait olan kaviller. 120 meselede 500 civarında hadis muhalefet etmiştir, iştihadında ters düşmüştür. Bunlar sadece Ebu Hanife'nin. Bir de Ebu Hanife'den sonra gelen alimler, ondan sonra gelen alimler, ondan sonra gelen Hanife mezhebinde, ondan sonra gelen alimler, alimlerin alimleri, onların alimleri, alimleri, daha birçok yeni iştihadlar ve fetvalar, onları saymıyoruz ha. Sadece bizzat Ebu Hanife'nin kendisine ait olan 120 mesele 500 küsür 500 civarında hadis. Çünkü sonradan gelen Hanife'ye ters düşenler de var. Bu Hanife namazda ellerini göbeğinin üzerine bağlardı. Sonradan gelen Hanifeler göbeğin altına bağlıyorlar mesela. Yani Hanifi mezhebi asırlar içerisinde zamanla genişlediği için Hanifi mezhebinin içinde de kendi içlerinde de alimler geldiği yeni iştihatlar yeni fetvalar ortaya koydukları için tabii muhalefetin çapı da biraz genişlemiş oluyor. Ya meseleler çoktur yani meseleler çoktur şimdi bir dediğim her bir kelimeden siz bir yere dalmaya çalışıyorsunuz bize el kaldırma dedim şimdi konumuz el kaldırma olsa öğleye kadar konuşuruz bu mevzuyu 70 tane sahabeden namazda el kaldırılacağına dair rivayet var Hanefi mezhebinin delil olarak getirdiği iki rivayet var ikisi de zayıf i̇bn Mesud ve Bara i̇bn Azib hadisi İbn-i Mesud ve Bara i̇bn Azib Bara i̇bn Azib hadisi iki hadiste zayıflık var. Zayıftır. Oysa öte yandan sahih olarak 70 sahabeden hadis geliyor. Buna manen mütevatir diyen ilim olduğu gibi hayır burada e, lafzen mütevatirdir diyen ilim ehli var. O kadar kuvvetli bir mesele. Sahabenin ihtilaf etmediği bir mesele. Ve Hanefi mezhebin bu konuda getirdiği delillerde zayıflık vardır. Mesela el kaldırma meselesinde. Ondan sonra çok çok meseleler var. Bir, bir seferinde burada söylemiştim. Böyle bir 30-40 tanesini bir 30-40 tanesini zikretmiştim sonra başka bir zaman gerekirse zikrederiz yine yani bu konuda yazılmış bir kitap var 300, 300 350 sayfa civarında belki Şeyh Mukbil'in yazdığı bir kitap var bu konuda bu şey, e, İbne Ebi Şeyben'in zikretmiş olduğu 120 meseledeki bu 500 civarındaki hadis hepsini getiriyor isnatlarıyla beraber izah ediyor bu Hanife'nin kavlini getiriyor ve hadisleri izah ediyor Şeyh bil bu konuda bir çalışması var. Tabi yani o mezhep imamları eğer bir iştihatlarında hata etmişlerse biz tabi kendimizden olan bir ilimle o iştihadı tespit edemiyoruz. Edemeyiz. Yine diğer alimlerin, diğer imamların ilmi, onların çalışmaları, iştihatları, gayretleri yardımıyla yine biz, yani biz bir Ebu Hanife'nin iştihadına yanlış olduğuna inanıyorsak bir şeyde yine bir İmam Şafi'ni, İmam Melik'in, İmam Ahmet'in, İmam Bukhari'ni, İmam Müslim'in iştihatlarıyla yine bunu anlıyoruz, biliyoruz. Bunu da yani antiparantez söylemek gerekiyor. Hangisini bulup okuyacaksınız? Şehmuk dediğim o kitap Arapça Türkçe tercüme edilmedi o. Henüz şu ana kadar tercüme edilmedi. Neshrus Sahife isminde bir kitap, Neshrus Sahife 300-350 sayfa civarında. Türkçe tercüme edilmedi o. Neshrus Sahife, Şehmuk Bilin, o. Ee, İbni Ebi Şeybeni Musa'nın lafındaki o 120 meseleyi diye dair ki o 500 civardaki hadisi getirdiği ve isnatlarını getirip üzerlerine konuşuyor. Ebu Hanife'nin sözleriyle yok Rusçası yok. O Arapça olarak var sadece. Ya Arap aleminde bile bir kere baskısı yapıldı. Bir daha zor bulursunuz o kitabı. Arap aleminde bile zor bulursunuz. Her yerde bulamazsınız. Velhasıl halabe soruyor diyor Vahabi Vahabi derken Vahabi denen kişilerin kabil düşmanı olduğu yazılıyor. Bu doğru mu diyor? Gitti mi Ezümer orada? Ya Vahabilikle itham olunan kişilerin ki bunlar ehli sünnetin inancını savunan insanlardır. Tevhid inancını savunan insanlardır sahabenin selefi salihinin yolunu savunan insanlardır onlar kabilere niye düşman olsunlar kabile ne alakası var onlar müslümanların bidatlerine ve hurafelerine düşmanlar bir müslüman kalkıyor ve Allah adına Resulü adına din adına gidiyor kabre secde ediyor kabrin etrafını tavaf ediyor kabirde yatan ölüye sığınıyor. Onlar bu batıl bitat ve hurafelere düşmanlar. Yoksa kabre niye düşman olsun? İşte Vahabiler güya işte devleti kurdukları zaman Suudi Arabistan devletini kabirleri buldo buldozerler çiğnemişler sahabelerin kabirlerini çiğnemişler ezmişler, geçmişler, hakaret etmişler yok, yok. Yalan bunların hepsi iftira yok böyle bir şey. Ama kabirlerin üzerindeki kubbeleri, kabirlerin üzerine yapılmış olan binaları, türbeleri, kubbeleri yıktılar. Yoksa kabrin kendisine niye düşmanlık etsinler? Yok böyle bir şey. Bu yalan, iftira. Oradaki yatan sahabe, o insanlar sahabelere karşı en saygılı, hürmetli olan insanlar. O sahabenin akidesi, menheci, mezhebi, fıkhı, anlayışı üzerine giden insanlar. O insanlara, sahabelere uyan insanlar. Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayet var. O kabirlerin üzerindeki Türbeleri, türbeleri yıkan insanlar sahih-i muslimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ali'ye emretmiş olduğu emri yerine getiren insanlar sahih-i muslimde geliyor sahih rivayet Resulullah aleyhisselam Ali radıyallahu anh'ı gönderiyor diyor ki ey Ali git diyor üzerine ne kadar kubbe bina yapılmış Yer seviyesinden yükseltilmiş, üzerine kubbe, bina yapılmış olan Evet Ali radıyallahu aleyhi Ali'ye emrediyor. Sahih Müslim'dedir hadis. Git Ali diyor ne kadar üzerine kubbe, bina yapılmış kabir varsa Kireçlenmiş, boyanmış, sıvanmış yani üzerine bir şeyler yapılmış. Git diyor onları onu yık. Sadece bir karış yüksekliğinde bırak. Ali radıyallahu anh gidiyor. Rasulullah bu emrini yerine getiriyor. Vahabilikle itham olunca ...olunan insanlar bunu yapmışlardır. Rasulüsenin emrini yerine getirmişlerdir. Ve... ...Osmanlı Hicaz'a 400 sene hükmetti. Mekke'ye, Medine'ye. 400 sene boyunca Osmanlı... ...Osmanlı'nın hükmü zamanında... ...bir sefer bilinmiyor. Osmanlı'nın... ...kabileri tavaf ettiğini yasakladığı... ...kabilere secde edilmesini yasakladığı... ...kabilerin üzerine... ...kubbe veya bina yapılmasını, türbe yapılmasını... ...yasakladığı... Kabirlerde yatan ölülere sığınılmasını, bunu yasakladığı Osmanlılarda bilinmiyor. Hiç böyle bir şey duymadık, bilmiyoruz bugüne kadar. 400 sene Hicaz'da Mekke'de medine hükmetti. Ama Su devleti kurulduğu günden itibaren bunları yasakladı. Hemen derhal bunları yasakladı. Kabirlerin üzerindeki binalar kubbeler yükseltiler yıkıldı. Resulullah Aleyhisselam'ın emrettiği gibi bir karış haline getirildi. Yoksa öyle ayaklan bulduğu zelini çiğneye bunlar yalan iftira yok böyle bir şey. Sadece kub kubbeleri yıktılar. Üzerine yükseltilmiş binaları yıktılar. Artı bunların etrafına ta... Çünkü Şialar ve Sofiler Sürde Arabistan'da sahabelerin, salihlerin kabileyle tevaf ediyorlardı. Secde ediyorlardı. Çaput bağlıyorlardı. Onlara doğru namaz kılıyorlardı. Onun yanında kurban kesiyorlardı onun yanında ibadet ediyorlardı bunlar hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın yasakladığı Allah'ın ve Resulü'nün yasakladığı selefin icmasıyla haram olan şeyler vahabilikle itham olan insanlar bunu yaptılar selefin icmasını uyguladılar selefi salihinin anlayışını tatbik ettiler Osmanlı Allah affetsin 400 sene boyunca bir tanesine dahi dur demedi bunu yasaktı haramdır Allah'tan korkun demedi hiçbir zaman buna engel olmadı Şialar ve Sofiler oradaki kabirlere tapıyorlardı. Hatta Sofilerin kitaplarında uydurma bir hadistir. Uydurma hadistir. Bütün alimler buna uydurma diyor. Bu hadisin tek bir isnadı bile yoktur. Bir hadis bütün hadis imamları tarafından uydurma olduğu beyan edilen bir hadistir. Sofiler bunu kitaplarına dil olarak getiriyorlar bu hadisi. اِذَا تَخَيَّرْتُمْ fil umuri فَاسْتَعِينُوا مِنْ ehlil الْكُبُورِ Eğer dünya işlerinde başınız düşerse, sıkıntıya düşerseniz, kabirlerde yatan ölülerden ne diyor allah Teala? İyyâke nâbudu ve iyâke nesli'in. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz derken, Arapçasında isti'ane kelimesini kullanıyor. Yardım isteme, yardım dileme. Bu hadiste de aynen isti'ane kelimesini yazmışlar. Hadisi uyduranlar dünya işlerinde başına sıkıştığı zaman Kabirlerde yatan ölülerden istihanede bulunun. Fatiha suresinde Allah Teala günde beş vakit namazda her rekatta bize bunu söylememizi emrediyor. Sadece Allah'a Allah ibadet eder, kulluk eder, sadece ondan istehanede bulunuruz. O uydurma hadiste, hadise uyduranlar öyle getirmişler. Dünya işlerine başını sıkıştığı zaman kabirde yatan ölülerden istihanede bulunun. Bir kere her şeyden önce bu hadis o ayete ters çok açık net bir şekilde. Artı bütün hadis imamları bu hadisin uydurma olduğunu söylemişlerdir. Hadisin tek bir isnadı dahi yok. İsnadı olmayan hadis, hadis istilahları ilminde mevzu hadis denir buna. Bir hadisin isnadı yoksa buna mevzu hadis denir. Uydurma hadis denir. Bu hadisi kitaplarına delil olarak getiriyorlar ve kaynak olarak da Şeyhülislam İbni Kemal'in Erbe'inini getiriyorlar. Şeyhülislam Osmanlı Şeyhli İslamlılarından İbni Kemal 40 isimli bir 40 hadis kitabı var. Bu kitap bu, bu kitapta bu hadisi zikrediyor ve sofiler de bu kitaptan bu hadisi delil olarak getiriyorlar. Artı hadisinin hiçbir isnadı yoktur. Hiçbir sahih kaynakta da geçmiyor artı bütün hadis imamları icma ve ittifak etmişler bu hadisin uydurma olduğuna dair hadis imamlarından, hadis alimlerinden bu hadise sahih diyen yok ama sofilerin nezdinde sahihtir önemli değil onları sıhhat falan pek ilgilendirmiyor çünkü sofilerin nezdinde ilmin ilim edinme kaynaklarından birisi rüyadır, keşif, ilhamdır kalp merkezlidir Yoksa rivayet ve dirayet merkezli değildir. Bu da tasavvuf ehlinin temel esaslarından birisidir. Onlarda asıl olan, esas olan kalptir, ilhamdır, rüyadır. İlhamdır ki ilham derken vahyi tarif ederler ama adına ilham derler. Aslında tarif ettikleri vahiydir. Allah'tan gelen kesin yanılmaz bir bilgi olduğuna inanırlar. Bu vahyin tarifidir. İlhamın tarifi bu değil. İlhamın şeytandan olma ihtimali de var. Bize gelen gelen bir ilhamın kesinlikle rahmandan mı şeytandan mı olduğunu kestirmemiz zor. Bilemeyiz. İlham vardır. Fakat ilhamın şeytandan olma ihtimali de vardır. Ve ehl-i ettir icma etmiştir rüya. Ve ilham dinde hüccet değildir, delil değildir, kaynak değildir. İlmin bir kaynağı değildir. Ama sofhleri nezdinde ilmin kaynağıdır. İlmin kaynağı olarak kabul etmişlerdir ve daha da ileriye gidip hadis alimlerini kötülemişler, hadis alimlerini aşağılamışlardır. Demişlerdi ki siz ilmi ölüden ölüye alıyorsunuz işte hadislerin isnatlarında fulan an fulan an fulan an fulan fûlânân. diyor ya. Burada hadis ehlini ve hadis ilimlerini aşağılama söz konusudur. Siz diyor, hadisi, hadisi diyor, ölülerden, ölülerden, ölülerden, ölülerden, ölülerden alıyorsunuz. Oysa biz ölmeyen tek diriden alıyoruz. Allah'ı kastediyorlar. Güya Allah'tan vahiy geliyor kendilerine. Ama kendilerine yapılan suçlamaları, suçlamaların şiddetini azaltmak için, tabii bize vahiy geliyor demiyorlar, ilham diyorlar adına. Halbuki kastettikleri vahidir. Çünkü ona kesin yanılmaz bir bilgi olarak ona inanıyorlar. Hadis ehlini aşağılarlarken keşif, ilham ve rüya ehlini yüceltirler. Ve kitaplarında birçok şey vardır. Mesela Kuşeyri Risalesi İmam Kuşeyri tasavvuf ehlinin en temel kitaplarından bir tanesidir. Müridin afeti üçtür der. Evlenmek Estağfurullah. Peygamber Efendimiz diyor ki evlenmek benim sünnetimdir her kim benim sünnetine yüz çevirse benden değildir diyor peygambersem ama İmam kuşeyri ki bu tasavvuf ehlinin tarikat ehlinin en temel kitaplarından bir tanesidir risale-i kuşeyriye diyor ki müridin afeti üçtür yani afet demek kalbi öldüren şey demek evlenmek helal rızık talep için yola gitmek çalış çalışmak helal rızık talep etmek için çalışmak yola gitmek hadis ilimleriyle uğraşmak Sofileri, tarikat ehlinin kitaplarında böyle yüzlerce, binlerce böyle söz kabil bulursunuz. Ve bu şekilde ehli sünnetin kitabın, sünnetin ve selefi salihinin yolundan çıkmış bulunmaktadırlar. Müridin afeti üçtür. Evlenmek, helal rızık talebi için çalışmak, uğraşmak, yola gitmek, hadis talep etmek, hadis ilimleriyle uğraşmak, hadis hadisle uğraşmak. Halbuki peygamber sam diyor ki Hadis ilimleriyle uğraşanlar için Peygamber Aleyhisselam'ın bereket duası var. Allah onun yüzünü bereketlendirsin, yüzünü nurlandırsın diye peygamber sam bereketine dua etmiş hadis ilmiyle uğraşanlar için. Ama Kuşeyri'ye risalesinde müriyün afeti diyor. Kalp kalbi ölmesinin sebebi Peygamber sam diyor her kim benden bir sözü işitir ve onu ezberler, anlar ve başkasına nakleder. Yani ezberler, anlar, onu amel eder, başkasına nakleder. Allah onun yüzünü ağartsın, nurla bereketlendirsin diyor hadiste. Peygamber sam hadis ehlinin, hadis ilmiyle uğraşanların, onu hadis ilmini, hadisleri öğrenen ve başkalarına öğretenlerin bereketine dua etmiştir ki Peygamber sam'ın duası makbuldur. Ve yine <gülüyor> hadis ilimlerinin heh, şu noktada şeyhelvaneye tekrar dönüş yapacağım hadis ehlinin hadis ilimlerinin önemi nereden kaynaklanıyor eğer hadis sünnet olmazsa din ortadan kalkar din yok olur çünkü sünnet olmadan hadis olmadan Kur'an'ın anlaşılması doğru bir şekilde anlaşılması mümkün değildir Kur'an mücmel bir kitaptır bunun Kur'an'da ve sünnette birçok delilleri var şimdi delilleri zikretmeye vakit yok Kur'an'da ve sünnette birçok delilleri var ve sünnet, sayı hadisler Kur'an'ın tefsiridir, beyanıdır. Eğer sünnet, sayı hadisler vahiy olmasaydı ve aynen Kur'an'ın korunduğu gibi Allah tarafından bu sünnet olan vahiy Allah tarafından korunmamış olsaydı sünnet ortadan kalkardı ve bugün kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar kendi kafalarından Anlayacakları ve kendi kafalarından kuracakları bir din sahibi olurlardı. Çünkü sünnet olmadan Kur'an'ın doğru bir şekilde anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir. Çünkü Kur'an mücmel bir kitaptır. Birçok şeyler Kur'an sünnetle tefsir edilmiş, beyan edilmiştir. Artı yani Kur'an ve sünnet de bu da yeterli değil. Selefi salihinin anlayışına ve icmasına göre Kur'an ve sünneti anlamak gerekiyor. Bu da yine Kur'an'dan ayetlerle ve peygamberesinden yani Kur'an'dan ve sünnetten birçok ayetlerle ve hadislerle sabit Kur'an ve sünnet ama selefi salihinin anlayışı üzere olan bir Kur'an ve sünnet. Bu İslam'ın doğru yoludur. Eğer Allah yani sünnet vahiy olmasaydı ve aynen Kur'an'ın korunduğu gibi sünnetle korunmasaydı din ortadan kalkardı, Kur'an ortadan kalkardı. Kur'an insanları yanlış anladığı bir kitap haline gelirdi ve insanlar Kur'an'da Allah'ın murat et, etmediği farklı bir din anlayışına ve yaşantısına giderlerdi. Bunun Kur'an'dan ve sünnetten yüzlerce delili, delili var. Ben delilleri şu an zikretme makamında değilim. Çünkü muhtasaran özet olarak konuşuyoruz ama sonra inşallah Rabbim fırsat verirse bu deliller de yavaş yavaş ileriye doğru zikredilir böyle sohbet edildikçe ya da birçokların zaten bu delilleri biliyorsunuz az çok ve hadis ilimleriyle uğraşanların ehemmiyetine gelince işte burada sünnet vahidir ve aynen Kur'an'ın korunduğu gibi sünnet de korunmuştur zikri diyor biz indirdik ve onu biz koruyacağız tahrif olunmaktan ve kaybolmaktan biz koruyacağız. O zikir kelimesi içerisinde kitap da var, hikmet de var. Çünkü bir yerde Kur'an'da diyor ki sana diyor kitabı ve hikmeti indirdik başka bir yerde zikri indirdik başka bir yerde zikri biz koruyacağız diyor. Yani zikir peygambere indirilen kitap ve hikmettir. Ve kitaptan kasıt Kur'an'dır hikmetten kasıt sünnettir. Selefi Salihin bu konuda icma etmiştir ve onun için sünnet vahidir ve aynen korunmuştur. Çünkü sünnet korunmasaydı Kur'an ortadan kalkardı. Kur'an'ın lafzı bir şey ifade etmezdi, anlayışı önemli. Ve sünnet korunmuştur ve sünneti koruyan da selefi salihini olmuştur. Muhaddisler olmuştur. Ondan dolayı Taifel Tayfel hadisi var benim ümmetimden bir taife kıyamete e, Allah'ın emri yani müminlerin ruhlarını kabzedecek olan rüzgar gelinceye kadar müminlerin ruhlarını kabzedecek olan rüzgar gelinceye kadar benim ümmetimden bir taife hak üzerinde var olmaya ve Allah'ın kendilerine yardım ettiği bu taife onun için taifeli mensura deniyor Allah'ın kendilerine yardım ettiği bu taife hak üzerinde olmaya var olmaya devam edeceklerdir ve onlara muhalefet edenler, bu muhalefetle onlara bir zarar veremeyecektir. İmam Ahmet diyor ki, bu hadis hakkında. Eğer bunlar diyor, hadis ehli değilse ben daha kimdir bilmiyorum diyor. İmam Ahmet bunların hadis ehli diye tefsir etmiştir bu hadisi. İmam Bukhari ilim ehli demiştir. Konuşuruz inşallah onu. Yani sünnetin sayısını ne yapacaksın? Sünnet vahiy mi değil mi? Vahiyse ise korumuş olması gerekir. Korunmuşsa senin Kur'an'ı anlayacak, yaşayacak ve cennete girecek kadar sünnet var. Bu konuda hiç endişe etme. Allah dinini korumuştur. Ha yok eğer sünnetin vahiy olduğunda şüphen varsa onu Kur'an'dan ispa ispat ederiz. Çok kolay. eğer sünnetin vahiy olduğuna inanıyorsan vahiy mutlak korunmuştur. Evet. O zaman yani sünnetin sayısını ne yapacaksın? Önemli değil. Hadislerin sayısını ne yapacaksın? Önemli değil. Boş bir araştırma. Sünnet vahidir Ve bu Kur'an'la sabittir ve sünnetle sabittir ve sahabenin ve selefi salihinin icmasıyla sabittir. Sünnet vahidir Ve sünnet, bu vahiy aynen Kur'an gibi Allah tarafından korunmuştur. Allah dinini bu şekilde korumuştur. Artı ondan sonra gelen sahabeler, tabiun, edbe'u tabiun, selefi salihin, Kur'an'ı ve sünnetin nasıl anlamamız gerektiğini bize izah etmişlerdir. Ve bu kitap, sünnet ve kitabın sünnetin doğru anlayışı günümüze kadar gelmiştir işte bu dindir Allah kıyamete kadar da dinini korumayı vaat ediyor onun için sünnetin sayısını ne yapacaksın? hadisin sayısını ne yapacaksın? yani bu çok önemli bir araştırma değil Ta eğer sünnetin korunmadığına inanıyorsan o zaman sünnetin vahiy olduğuna inanmıyorsun eğer sünnetin vahiy olduğuna inanmıyorsan o zaman onu konuşalım ayrı mesele ama yok inanıyorsan mesele açık ortada Ha, hadis, ehline, hadis ehlinin faziletinden bahs öneminden bahsediyorum. İşte hadis ehli hadis ehlinin ehemmiyeti burada. Allah sünneti hadis alimlerinin hadis ehlinin eliyle korumuştur. Onları sebep kılmıştır. Alimleri, selef i salihinin alimleri ve onların yoluna uyanların aracılığıyla Allah onları sebep kılmıştır. İşte bu açıdan baktığınızda bu açıdan baktığınızda o zaman hadis ehlinin hadis alimlerinin ne kadar önemli bir görevi icra etmekte olduklarını o zaman daha iyi an, an, anlarız. Yani Allah kitabı ve sünneti ve kitabın ve sünnetin doğru anlayışını hadis alimlerinin ehliyle, hadis ehliyle kıyamete kadar koruyacağını, yani Allah koruyacağını vaat ediyor. Ama bunu hadis alimleri hadis, hadis ehliyle yapmıştır hadis alimlerinin çabaları gayri... İşte Elbani bunlardan bir tanesidir. Binbaz bunlardan bir tanesidir. Huseymin bunlardan bir tanesidir. Bilmiyorum bu insanların ne kadar değerli insanlar olduğunu anlatabilmek için daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Allah hadis alimlerinin çalışmalarıyla, gayretiyle, çabalarıyla Kitabı Sünneti ve Kitabın Sünnetin doğru anlayışına dinini korumuştur ve kıyamete kadar koruyacaktır. Onun için hadis alimlerinin ehemmiyeti önemi buradan gelmiştir ve alimler yani bunu kitaplarda okuyoruz, kasetlerde dinliyoruz, alimlerin sohbetlerinde duyuyoruz. Bita tehlinin en birinci özelliklerinden bir tanesi de hadis ehline saldırmalarıdır. Bakın istisnasız olarak hangi bitat taifesi, hangi bitat fırkası varsa gidin bakın. Mutlaka ya eski asırlarda yaşamış olan ya da günümüzde var olan, yaşamış olan hadis alimlerine, hadis ehline mutlaka saldırırlar, dil uzatırlar. Bu da bitat ehli olmanın en birinci özelliklerinden bir tanesidir. Mutlaka hadis ehline, hadis ve eser ehline, eser demek sahabelerden ve selefi salihinden bize nakloğunan sözler eser. Yani umumi manada hadis de içerisine girer ama hususi manada eser deyince sahabelerden ve sonra onlardan sonraki tabin, etba'u tabin ve selef imamlarından nakledilen şeylere de eser denir. Bittat ehlinde ilk birinci özelliği hadis ve eser ehline bu ilimlerle uğraşan ve bunlara uyanlara saldırmaları, saldırmaları hücum etmeleridir. Nitekim İmam Ahmet şöyle diyor bir sözünde Her kim Hammad ibn Seleme'ye dil uzatırsa, e, uzatırsa Hammad ibn Selefin büyük imamlarından birisi de Hammad ibn Seleme. İmam Ahmet diyor her kim Hammad ibn Seleme'ye dil uzatırsa onu dini üzere itham edin. Yani bilin ki o bitat ehlidir. Onu dini üzere itham edin. Yani bilin ki o bitat ehlidir demek istiyor. Neden? Hammad ibn Seleme yaşadığı asırda dönemde bitat ehline karşı çok uğraşırdı. Bitat ehline reddiye verirdi. Bittat ehlinin yanlışlarını ortaya koyardı. Bittat ehline karşı, Bittat ehlinin yanlışlarına, bitatlere bit ve hurafelere karşı mücadele ederdi. Bu konuda şiddetli davranan bir imamdı, alimdi. Hamad İbni Seleme. Ve tabi bundan, bunun doğal bir sebebi, neticesi olarak da Bittat ehli ona saldırırlar, onunla uğraşırlar, hücum ederlerdi. Bundan dolayı da İmam Ahmet'in bu sözü ehl-i sünnetin menhecini. Bu bir menheçtir. Metottan bir parçadır bu da. İmam Ahmet de bunu ortaya koyuyor ki her kim Hamad İbni Seleme'ye dil uzatırsa onu dini üzere itham edin. Yani bir ki o bittat ehlidir. Ondan dolayı bittat ehlinin en birinci özelliklerinden bir tanesi hadis ve eser ehline hücum etmeleri, saldırmaları, dil uzatmalarıdır. Ha neden? Müslüman ismiyle yetenilmiyor. Selefi, ehl sünnet gibi isimler alınıyor. Çünkü temiz için. Çünkü Şiala, yani her bitat ehli her birat mensubu bitat fırkası mensubu her, herkes kendisine Müslüman diyor temyize gitmek için Müslüman ama yani nasıl bir Müslüman akidesini ve menhecini metodunu nasıl bir anlayış üzerine olduğunu ortaya koymak ispat etmek için nispeten bu selefi ve yani nispeten nispet için mensupluk için yani kendisinin onlara selefi salihinin yoluna uyduğunu, onların akidesine ve metoduna, onların anlayışına uyduğunu ifade etmek için selefi veya ehli sünnet isimleri kullanılır. Ve bu bir ad değildir. Bizzat eski selefi imamlarından ve ondan sonraki asılarda gelen hadis imamlarından bu lafızları kullanan vardır. <gülüyor> Mesela hadis imamlarından birisi Diyor falan kişi selefi mezhebi kişiydi filan kişi selefiydi onu tanıtırken rica kitaplarında yani filan kişi ehli sünnetti filan kişi selefiydi bunu bizzat eski imamlardan kullanan vardır ondan dolayı bir ad değildir yani Müslüman herkes kendisine Müslüman diyor ama nasıl bir Müslüman Şii Müslüman mı Sünni Müslüman mı diyor Sünni Müslüman. Peki sünni Müslümanlardan eşari sünni, maturidi sünni Müslüman mı yoksa selefi sünni Müslüman mı? Yani bu bir temize gitmenin ve bir mensupluğun ifadesidir. Yani kişi ben selefim demekle veya ben, ben ehli sünnetim demekle üzerinde olduğu inancı, menheci, metodu beyan etmiş oluyor. hangi menheş, hangi metot, hangi anlayış üzere olduğunu beyan etmiş. Çünkü selefi demek, selefi salihinin yoluna uyan demek. Ben selefiyim diyen bir kişi, ben selefin yoluna uyuyorum diyen bir kişidir. Yani selef, selef kim? Bizim selefimiz ilk olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ondan, ondan sonra tabiun ondan sonra etba tabiyon. tabiyun ondan sonra onlara uyan müştehit imamlar mezhep imamları hadis imamları ve bu hicri ilk 3 asıra bunlara selefi salihin dönemi denmiştir yani selef demek yani selef bir mezhep değildir selef İslam dininin ta kendisidir selefilik İslam dininin ta kendisidir selef bir mezhep değil, değildir selef bir cemaat değildir selef akidesiyle menheciyle anlayışıyla İslam dininin ta kendisidir Selef kim? Resulullah Aleyhisselam bizim selefimiz. Sahabeler bizim selefimiz. Tabi'un etba'u tabi yani o sahabelere hayırda uyan, hakta uyan etba'u tabi'un. Sonra onlara hakta hayırda uyan etba'u etba'u tabi'un. Tabi'un ve tabi'un ve etba'u etba'u tabi'un. Ve ondan sonra selef imamları, mezhep imamları, dört, dört mezhep imamı, onların talebeleri Buhariler, Müslimler, hadis imamları, fıkıh imamları bu hicri ilk, üçü, ilk, ilk üç, üç asırda Şimdi elimde selefilik Hakkında bir malzeme var Şimdi de onu okuyacaksınız bana Onu da başka bir zaman okusaydık Yani selefilik Lugat olarak selef ne demek Lugat olarak ve istilah olarak ne demek Selef lugatta öncekiler demek Önceki öncekiler bizden önce gelmiş geçmiş olanlar Ve istilah olarak da istilah olarak da Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam, sahabesi tabi'un eteba'u tabi'un mezhef imamları, imamlar. ve hicri ilk üç, üç asırda yaşayan salih insanlar, bir tane olan değil salih olanlar, ehli sünnet olanlar. Bunlar selefi salihin diye isimlendirilir. Resulullah Aleyhisselam hadiste insanların en hayırlısı benim asırımda olanlar ondan sonraki onlardan sonra gelenler ondan sonra ondan sonra gelenler derken 3 asrı saymıştır Resul-i sahabe tabi'nin ve etebal tabi'nin asırlarını saymışlardır kurucusu kimdir? garip bir soru kurucusu Allah azze ve celle peygamberi de Muhammed Nebi ise. diyorum selefilik bir mezhep değildir selefilik bir cemaat değildir selefilik İslam dininin ta kendisidir Selefilik, İslam dininin ta kendisidir. İslam cemaatinin ta kendisidir. Selefilik, bütün bit'at fırkaları içerisinde İslam'ın en doğru anlaşıldığı şekildir, anlayıştır. Akidedir, menheştir, metottur. Selefilik budur. Selefilik İslam'ın ta kendisidir. Ben selefiyim diyen bir kişi aslında diğer bir ifadeyle ben Müslümanım demiş oluyor. Ama Müslümanlığın kimliğini ifade ederek Müslümanım demiş oluyor. Yani selefi bir Müslümanım derken Şii bir Müslüman değilim. Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden Cehmi bir Müslüman değilim. Mutezili bir Müslüman değilim. Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden Eş'ari veya Maturidi bir Müslüman değilim. Kabirlere secde eden bir, Sofi bir Müslüman değilim. Bunları red eden sahabelerin yoluna, Selefi Salihinin yoluna uyan, Selefi demek Selefe uyan demektir. Selefi demek Selefe uyan demektir. Selef kim? Sahabe, tabil, edbe, tabil, mezhef imanları. Peygamber Aleyhisselam'ın haciste buyurduğu ilk üç asır. Benim asrımda olanlar ve ondan sonra gelenler ve ondan sonra gelenler. Bu selefi salihin. Selefi ise bunlara uyanlardır. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın buyurduğu en hayırlı olan insanlara inançta, tevhidde, akidede, Kur'an'ı ve sünneti anlamada, metotta, menheşte ve İslam'ı yaşamada onlara uyanlardır. Selefilik derken yani ben Sofi bir Müslüman değilim, Şii bir Müslüman değilim, kabire tapan bir Müslüman değilim. Allah'ın ismi sıfatları inkar eden bir Müslüman değilim. Mezhep taasubu gösteren Resulün Rasul, kavlinin önüne mezhep mezhebin kavlini önüne geçiren bir Müslüman değilim. Ben sahabelerin yoluna uyan, Selefi Salihinin yoluna uyan bir Müslümanım demiş oluyor. Selefilik demek bu demek. Yani Selefilik bir cemaat değildir. Selefilik bir mezhep değildir. Selefilik İslam'ın ta kendisidir. İslam cemaatinin ta kendisidir. Resulullah Aleyhisselam'a sahabesine ve onlara hayırda uyanlara uymanın, uymaklığın ta kendisidir Selefilik. Bilemiyorum izah ettim mi? Selefilik demek bu demek. Ha bir de bugün Selefilikle haricileri karıştıranlar var. O da bu Çeçen savaşında meşhur oldu o Çeşen Harbi zamanı işte bu cihat tekfir ve cihat ehline Selefiler Selefiler Selefiler Selefiler diye basında, medyada, yayın organlarına bütün dünyada böyle lanse ettiler ve insanlar e, yanlış bir cihat düşüncesine sahip olan ve kendilerine tekfir bulunan bu insanları, bu cemaati Selefi zannetti. Halbuki onlar Selefilerin menhecine Selefilerin asıllarına, esaslarına kaidelerine cihat anlayışına ve tekfir anlayışına ters düşmüş insanlardır ama maalesef medyanın yanlış lanse etmesiyle o hani te kendilerine tekfir bulaşmış yanlış bir cihat düşüncesi anlayışı bulaşmış olan insanlara da insanlar selefi bellediler o da selefilik değildir onlarda tekfir var